Tabii olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim müzekle hoş geldiniz. Nasıl efendim? Misiniz? Evet, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elazığlısınız <gülüyor> efendim. Hamdolsun. Efendim Bitlis Hazından Türkan okuyan Selamünaleyküm hocam. Sizi severek izliyoruz. Dünyada en büyük günahımız nedir? İnsan en çok hangi günaha dikkat etmeli? Audu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve salamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin, ve ila cemil enbiyayı vel mürselin, ve ila cemil evliyayı vel hamdülillahi rabbil alemin. En büyük günahımız nedir? İnsan en çok hangi günaha dikkat etmelidir? Allah ayet-i buyuruyordu, Allah bütün günahları affeder ama şirki affetmez. En büyük günahımız şirktir. Allah'a şirk koşmak. Şirk koşmak deyince böyle onu puta tapar, zannetmek doğru değildir. Şirk, sevgili Allah'a şirk koşmaktır. Herhangi birini, herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmektir. Allah bunu kabul etmez. Bu şirktir. Çünkü sevgiye layık olan Allah'tır. Allah kulünü sever, sevmiş yaratmış. Kendisini sevsin diye, abdolsun diye yaratmış. Eğer o Allah'ın sevgisine karşılık vermezse Allah'a şirk koşmuş olur. Allah'ın sevgisine ihanet etmiş olur. Yani hainlik yapmış olur. Onun için en büyük ihanet, en büyük nankörlük sevgiye yapılan hainliktir, nankörlüktür. Allah onu affetmem dedi. Diğer günahlar için kul beşerdir. Allah da gıfır ve gıfardır. Tevvab'dır, afudur. Affeder, mağfiret eder. Ama sevgide şirki affetmem dedi. Bu kulun gücünün yettiği bir şeydir çünkü. Yaratan yarattığını bilmez mi? Buyurdu. Elbette ki bilir. Onun için Haramları sayarken kan, leş, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın eti. Bununla beraber mecbur kalınca aşırı gitmemek kaydıyla yiyebilirsiniz dedi. Hurunun zayıflığını biliyor. Ama iş imana gelince asla Allah taviz vermez. Çünkü gönlü onun elindedir. Sevmeyi istediğimi sever. Sevmek için nereye bakması gerekir? Allah'ın isimlerini, Allah'ın güzelliğini, Allah'ın kendisine, muamelesini doğru bakınca doğruyu görür, doğruyu anlar. Ne burada ayet-i kerimede? Ya eyyühe'l insan ma'gareke bir rebike'l kerim Ey insan! Seni Rabbine karşı, Kerim olan Rabbine karşı böyle mağrur eden şey nedir? Yani nasıl başka bir şeyi, başka birini onu sever gibi biliyorsun. Nasıl Allah'a karşı mağrurlaşabiliyorsun? Ben diyebiliyorsun, bence bana göre diyebiliyorsun. Allah'a göre bakıp Allah'ın ikramını, nimetlerini, isimlerinin tecellisini, güzelliğini her anda kuruna olan sevgisinin tecellisi olan muamelesini görüp onu sevmen gerekmez mi? Her anda Allah kuruna seni seviyor. Onun için sana böyle bir muamelede bulunuyorum ki Kazanasın diye, kaybetmeyesin diye, Hazreti insan olasın diye, ebedi hayatını kazanasın, <gülüyor> Allah'a yakın olasın, Allah'ın güzelliğiyle güzelleşesin, nefsinin şirkinden, köfründen, çirkinliğinden kurtulasın, vehmi olan, hayali olan, evet, her şeyden kurtulup, hakikate evet, eresin, hakiki olanı alasın diye. Bu muameleyi sana yapıyorum, çünkü ben seni seviyorum, diyor. Muamele ne olursa olsun bu böyledir. Böyle bir durumda kurundan karşılık istiyor, yani kurunda ben de seni seviyorum demesini ister. Eğer bunu söylemezse, evet nankörlük yapmış olur. Nankör, kafir, <gülüyor> hakikati örtendir, hakikati yok sayandır, görmezden gelendir, inkar edendir. Allah'ın güzelliğini, Allah'ın kendisine olan sevgisini biri inkar etti mi? Evet, en büyük şirki günahı işlemiştir. Rabbine karşı nankör olmuştur. Rabbine karşı kafir olmuştur. Rabbinin sevgisine hainlik yapmış, ihanet etmiştir. Evet, en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmektir. Herhangi birinin sözünü Allah'ın sözünün önüne koymaktır. Herhangi birini ya da birilerini şöyle desinler, böyle demesinler deyip Allah ne der demeden konuşmaktır, düşünmektir, hareket etmektir, hayatı yaşamaktır. En büyük suç, en büyük günah Allah'ın affetmediği günahtır bu. Evet, şirki affetmez dedi. Diğer günahları evet affeder ama şirki affetmem dedi. Kur'un bütün çabasıyla, gayretiyle şirke dikkat etmesi gerekir. Şirki anlaması gerekir. Eğer şirki anlamazsa şirke düşmemesi imkansızdır. Çünkü bilmiyor, düşüyor oraya. Allah'ın hiçbir işinde, takdirinde ona itiraz etmemesi gerekir. Rabbim Allah'tır, nasıl dilerse öyle muamele eder. Herkese hesap sorulur ama Allah'a hesap sorulmaz. Kul, Rabbine hesap soramaz. Neden bunu böyle yaptın? Bu yaptığını beğenmedim dediyse, bu durumda ben senden daha iyi biliyorum deyip, nefsini, aklını, ilmini Allah'a şirk koşmuştur. Evet, en büyük günah, korunmamız gereken en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Sevgide Allah'a şirk koşmaktır. Sözünde Allah'a şirk koşmaktır. Muamelesinde Allah'a şirk koşmaktır ki şöyle olmasaydı, böyle olsaydı daha güzel olurdu demek. Evet, muamelesinde şirk koşmaktır. Her halükarda evet, Allah'a şirk koşmak, günahın en büyüğü, zulmün en büyüğüdür. Bu insana ebediyen kaybettirir, Allah'tan uzaklaştırır. Allah ayet-i müşrik müşrikler için onlar putları Allah'a şirk koşmuyorlar. Kendi nefislerini Allah'a şirk koşuyorlar. Nefislerinin arzusunu, isteğini şirk koşuyorlar. Nefsinin arzusunu, isteğini ilah edineni gördün mü? buyurur. Evet, nefsinin arzusunu, isteğini söylediğini Allah'a tercih etmek en büyük suç, en büyük günah. Buna beraber insana ebediyen kaybettirir kendine. Yaptığı en büyük zulüm olur. Evet, Allah bizi böyle şirkten köfürden nifaktan şirkten zulümden muhafaza etsin inşallah. Evet. Efendim biz izleyicimiz, günümüzde bazı hocalar diyorlar ki Kur'an bize yeter, hadise gerek yok. Bunu nasıl anlamalıyız? Bazıları da işine geldi mi hadisi hadis alıyor, işine gelmedi mi almıyor? Hemşe. Hüküm verirken Allah'a göre hüküm vermek gerekir. Evet, bazıları hadis gerekmez diyorsa bu bütünüyle yanlıştı. Bu dinin bir peygamberi var. Dolayısıyla onu peygamberiyle dinini, Kur'an'ı Allah peygamberiyle beyan eder. Peygambersiz din olmaz. Biri sadece Kur'an bize yetiyor diyorsa peygambere iman etmemiş, peygamberi kabul etmemiş. Allah'ın Resulullah Efendimiz'e de ki Allah'ı seviyorsanız, iman etmişseniz bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mahfiret etsin. Allah'ı sevdiğini, iman ettiğini iddia eden Allah'ın Resulüne tabi olmak zorundadır. Allah'ın davetine icabet etmek zorundadır. Yoksa Kur'an'ı kabul etmemiş. Ben Kur'an'ı kabul ediyorum demekle de Kur'an kabul edilmiş olmaz. İçinde Allah her neyi söylediyse onu kabul etmesi gerekir bir kısmını kabul ediyor ve bir kısmını kabul etmiyor. Bu doğrudur. Bu anlayış doğru bir anlayıştır. Her hadis denen sözü kabul etmek, eğer o hadis değilse, Resulullah Efendimiz'e iftira olur. Bunun bir ölçüsü var. Nedir ölçü? Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Hadislerin tartışma konusu olduğunda, yani acaba dendiğinde, onu Kur'an'ın ölçüsüne vurun. Tutuyorsa alın, tutmuyorsa atın. O bana ait değildir. O bana yapılmış iftiradır. Bununla beraber kim benim söylemediğim bir sözü bana isnat ederse buyurdu, cehennemdeki yerine hazır olsun. O sözün ona ait olup olmadığını nasıl anlarız? Kur'an'ın bütününün ölçüsüne vurmamız gerekir. Eğer Kur'an'a ters düşüyorsa haşa. O Resulullah Efendimiz'e atılmış bir iftiradır. Dense ki işte biz böyle okuduk ya da böyle duyduk. Öyle duydunsa, onu öyle kabul ettinse, sen de onu söyledinse, bu durumda bu böyledir demişsin, o sorumluluğu taşımış olursun. Bilmiyorsan söyleme. Onu mutlaka Kur'an'ın bütününün ölçüsüne vurmamız gerekir. Eğer ters düştüyse atıyoruz, bu Resulullah Efendimiz'e atılmış bir iftiradır diyoruz, onu kabul etmiyoruz. Eğer Kur'an'a uygunsa, bütününe uygunsa onu da alıp kabul ediyoruz. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Bütünüyle almak yanlıştı. Resulullah Efendimiz'e atılmış iftirayı da almak demekti. Aynı şekilde muhadisler, hadisleri alırken, onlar da öyle yapmıştır. Yani 5000 bin içinden bin tane almıştır. Yüz bin içinden on bin almıştır. Böyle her önüne geleni almamıştır. Bu sahihdir, bu sahih değil. Burası lafhademize aid değil demektir bu. Aynı şekilde bizim de onu öyle yapmamız lazım. Öyle yaparsak yanılmayız. Evet. Efendim biz decimiz selamünaleyküm sizi hiç kaçırmadan izliyoruz, takip ediyoruz. Ölmeden evvel ölmek bir müşahade şekli gerektirir mi? Resulullah Efendimiz ashabına siz yürüyen bir ölü görmek istiyorsa ölü görmek istiyor musunuz diye sordu. Ashabı evet deyince Sıddık Ebu Bekir'e bakın dedi. Bunu biraz izah eder misiniz? Allah razı olsun demiş Allah razı olsun. Ölmeden evvel ölmek Allah'a bütünüyle teslim olmak demektir. Allah'a, Allah'ın vahyine, Allah'ın Resulüne bütünüyle teslim olmak demektir. Tıpkı bir ölü gibi. Allah ne dediyse o. Allah ne hüküm verdiyse o. Allah nasıl bir muamelede bulunursa o haktır, o doğrudur, o güzeldir. Allah'a teslim oldu. Allah'ın vahyine, her kelamına Allah ne dediyse o. Geriye kalan evet, bütün bilgiler zandan ibaret. Vehimden ibaret, şeytanın verdiği vesveseden ibarettir. Zan, vehim, Elimden hiçbir şey değildir, buyurdu Allah. Buna beraber Resulü nasıl yaptıysa hak olan O, doğru olan O. Allah'ın Resulüne teslim oldu, yine teslim oldu, Allah'ın emrine, hükmüne, muamelesine teslim oldu. Bu ölmeden evvel ölmektir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz öyledir. Buna beraber sahabe de öyleydi, her biri kendine göre öyleydi, gücüne göre öyleydi. Ölmeden evvel ölmek, Bütünüyle Allah'a teslim olmak, Allah'ın her emrine, vahyine işittik ve itaat ettik demek, her muamelesine bu muamele Rabbimdendir. Bu bir imtihan, bu benim için hayırdır. Bu bana Rahman ve Rahim olan evet, Rabbimin muamelesidir ki, Rabb olarak bana muamele eder, rahmetiyle muamele eder, beni terbiye eder, bana öğretir, beni düzeltir. Buna beraber Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmışsa o da öyle yapmaya çalışır, ona tabi oldu. Rabbini sevdiğini ortaya koyup ispatlamış oldu. Rabbi de onu sever, onun günahlarını mağfiret eder. O da Rabbine bütünüyle teslim olur. Bunun için mutlaka bir nefis tezkesinin de olması gerekir. Manevi bir yolculuğun yapılmış olması gerekir. Bu manevi yolculuk yapılmadan Nefis tezke olmadan yani kimse ölmeden evvel ölmez. Nefis bütünüyle temizlenmedikçe şirkinden, köfründen, nifakından, kibrinden, kendini başkasından ayrı görmesinden, üstün görmesinden, rüya yapmasından evet, temizlenmedikçe bütünüyle Allah'a teslim olmaz. Çünkü nefis Evet, varlık iddiasındadır, buna beraber kibirlenir. Allah'ın isimlerini kendine mal eder, ben böyleyim der. Ben şöyleyim, ben şöyle yaptım deyip övünür. Kibirlenir yani. Allah'ın isimlerine sahip çıkınca kendini, nefsini evet, Allah'a şirk koşmuş olur. Hiçbir zaman Allah'a teslim olmuş olmaz. Onun için mutlaka nasıl ki sahabe Resulullah Efendimiz'e tabi olup, teslim olup, o yolculuğu yapıp nefislerini tezkiye ettilerse, gökteki yıldızlar gibi oldularsa, kıyamete kadar peygamber varisleri nefisleri teskiye eder, Allah'ın vahyini okur, öğretir, Allah'ın muradını, evet, hikmeti öğretir, nefsi tezkiye eder, bilmediklerini öğretip, onları ölmeden evvel, o manevi ölümü onlara yaşatır, tek kelimeyle Müslüman olurlar, Müslüman. Allah'a teslim olmuş Müslüman. Müslüman aynı zamanda barışık demektir. Her şeyle barışmış olan, Rabbi ile barışık, yani Rabbine itiraz etmeyen, Rabbinin hakkını teslim etmeye çalışan, kendisiyle barışık olan, kulluğuyla barışık olan, bir kul olarak Nefise mücadelesini, savaşını, o cihadını yapmış, onu kazanmış olan, aynı şekilde insanlarla barışık olan, derdi kendisiyledir, kulluğuyladır. Evet, insanlara da yardım etmeye çalışır. Onları hesaba çekmez. Onlar hakkında kendini ilah zannedip hüküm vermez. Sadece kendi yaptıkları hakkında hüküm verir. Doğru yapmaya, güzel yapmaya, Çalışırken yanlıştan da kaçınmaya, sakınmaya çalışır. Evet. Bütün insanlarla barışık. Bütün varlıkla barışık. Her şeyin Rabbini hamd ile tesbih ettiğini bilir ve öyle bakar. Yoksa hakaret nazarıyla nazar etmiş olur. Bütün varlıkla barışık. Teslim olmuş. Rabbine teslim olmuş. O Rabbine teslim olunca ne olur? Rabbi onu teslim alır. Evet. Manevi olarak ölüm, manevi ölüm gerçekleşmiş. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Evet. Ölünce uyanırlar. Manevi ölümde böyledir. Artık uykudan uyanmış hakiki varlığıyla Allah'ın kendisine nefeti i ruhla buluşmuş, dünyanın fani olduğunu, imtihan yeri olduğunu her anda Allah'ın muamelesine evet, şahit olmuş olur. Allah ile dirilmiş olur. Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde tecelli ediyor. Ölmeden evvel hem ölmüş hem de dirilmiş olur. Ölümle o diriliş aynı anda gerçekleşiyor. Ne kadar ölüm gerçekleştiyse, yani fena ne kadar gerçekleştiyse, beka da onunla beraber o kadar gerçekleşir. Bir yandan kul gönlünü, nefsini temizlerken, boşaltırken, evet, beka tecelli ediyor. Hakkisi tecelli ediyor çünkü. İkisi, evet, aynı anda gerçekleşiyor. Fena, manevi ölüm kuldan yana, kurun elindeki çabasıyla, gayret iledir, tercih iledir. Beka, Allah'tan. Efendim Tekirdağ'dan bir dizecimiz. Ben Muhammed Hüseyin hocama tabi olmak istiyorum ama mürşidini değiştirmek günah mı bilmiyorum. Mürşidimizi göremiyoruz. Burada dernekler var ama ben gidemiyorum. Yatalak kayınpederim var ama hocamı TV'de izleyebiliyorum. Ne yapmam lazım? Nasıl tabi olabilirim? Evet. Hep söylüyoruz. Kardeşlerimiz içinde de söylüyoruz bunu. Kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Çünkü herkese lazım olan, gerekli olan, evet, Allah'tır, Allah'ın rızasıdır, dostluğu, yakınlığıdır. Kim nerede Allah'a yaklaşabiliyorsa, nefsinden uzaklaşabiliyorsa, kim nerede Allah'ı sevebiliyorsa, o muhabbeti alıyorsa, nerede Rabbini tanıyabiliyorsa, marifete sahip olabiliyorsa, evet, yeri orasıdır. Bu herkes için böyledir. Hiç kimse, Şuradan şuraya gitme, deme hakkına sahip değil. Onun sahibi, Rabbi Allah'tır. Ona Rabbi gerekir. Herkes kendi gönlüne bakıp bunu rahatlıkla anlar. Nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Buna beraber gerekirse 10 tane yer de değiştirebilir. Bu onun hakkı. Kimse buna ona mani olamaz. Mani olma hakkına sahip değildir. Eğer birileri mani olmaya çalışırsa en büyük zulmü onlar yapmıştır. Kazanamıyor orada, kendisini biliyor o. Fıtratı nereye uygunsa, nereden alabiliyor, nereden öğrenebiliyor, nereden kazanabiliyor, nerede o manevi yolculuğu yapıp Allah'a yaklaşıyor, o muhabbeti alıyorsa, yeri orasidir. Bununla beraber, eğer kardeşlerimiz bize tabi olmak istiyorsa, zaten televizyonda anlatıyoruz nasıl yürümemiz gerektiğini, Allah'a nasıl iman etmemiz gerektiğini buna beraber Rabbimizi anlatıyoruz. İsimlerini anlatıyoruz. uslat yolculuğunu anlatıyoruz. Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Sorulara cevap veriyoruz. Kardeşlerimiz bizi dinlediğinde gönülleri bizimle beraber olmuş olur. Öğrendiklerini, anladıklarını uygulamaya çalıştığında tabi olmuş olur. Beraber de yürümüş oluruz. Evet, bunun öyle anlaşılması gerekir. Herkese lazım olan, gerekli olan Allah'tır. Allah'ın rızasıdır, yakınlığıdır. Kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Evet. Efendim, biz dediğimiz Selamun Aleyküm değerli hocamız. Size soru sormak isteriz ama duruşunuz ve nazikliğiniz bile nazikliğiniz bile Allah sevgisinin bir insanı ne kadar güzelleştirdiğini gösteriyor. Nur yüzünüz bize zaten bir hediye olarak Allah vermiştir. Allah sizden razı olsun inşallah. Dua iledim efendim. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Bu onların gönlünün güzelliğidir o. Güzel bakışlarından dolayıdır. Bu güzellik onlardan Bütün mesele, evet, Allah'a kul olmak, abd olmaktır. Kul olduğunu bilmektir. Kulluğu aynı zamanda sevmektir. Kulluk, abdiyet, sevmek demekti, aşıklık demekti zaten. Allah'ı seven, Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ı sevenleri sever, Allah için sever. Bütün mesele böyle bir gönüle sahip olmaktır. Eğer kul böyle bir gönüle sahip olursa, hikmetle bakar, kime, neye, bakarsa baksın hikmetle bakar ve bir ayet gibi okur. Kimisini veli ayeti olarak okur, veliler ayet, ayetleri olarak okur, kimini bir kısmını evet, cennetlikler ayetleri olarak okur, bir kısmını cehennemlikler ayeti olarak okur. Ama hiçbir zaman hüküm vermez. Bu hüküm vermek değildir. Bu doğru okumaktır. Neye göre? Allah'a göre. Allah'ın vahyine göre. Nasıl Kur'an'da cennet ayetleri var, cehennem ayetleri var, Allah'a kul olanların, peygamberlerin, peygamberlerle beraber olanların, velilerin, sahabelerin ayetleri varsa, evet, insanlar da mutlaka orada bir bölüme girer. Evet, ayetleri, Doğru okumak gerekir. Muameleyi de ona göre yapmak gerekir. Evet. Efendim, biz izleyicimiz selamun aleyküm hocam. Bazı kesimler ölüye Kur'an okulmaz diyorlar. Bu konuyu açar mısınız? Allah razı olsun demiş efendim. Ölüye Kur'an okulmaz diyorlar. Hiçbir ayette Allah bu Kur'an'ı ölüler için okuyun. Bu onlara fayda verir demedi. Onlara sevap yazılır demedi. Allah bu Kur'an'ı dirilere indirmiş. Bu Kur'an'a uyun dedi. Tabi olun dedi. Eğer müminseniz bunu böyle yapın dedi. Ama insan eğer Kur'an'ı bir sevap kitabı olarak zannedip ölüye okursa bu yanlıştır. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, insanlardan öylesi var ki Kur'an'ı okur, Kur'an onlara lanet eder. Onu sevap olarak okuyor, ama gereğini yapmıyor. Bu durumda Kur'an ona lanet ediyor. Çünkü gereğinin yapılması gerekir. Gene buyurdu Resulullah Efendimiz, bu Kur'an kıyamet günü ya şefaatçidir ya da davacıdır. Eğer okudun, anladın, gerekeni yaptınsa, sana şefaatçi olur. Zana dünyada şefaat etmiş. Çünkü gerekeni yapmışsın. Şefaati yapmıştır. Yarım kalırsa öbür tarafta onu tamamlar. Ama okuyorsun, ben sevap kazandım zannediyorsun ama gereğini yapmıyorsun. Lanete uğradın. Kur'an'ın lanetine uğramışsın. Resulullah Efendimiz buyurdu. Kur'an'ı okuduğunuzda Allah her bir harfine on sevap verir. Hatta izah ediyor, elif, lam, mim dediğinde 10, 20, 30 sevap yani. Sevap demek, nur demek. Nurdan elbise demek. Bunu yaşayanların giymesi gerekir ki, onu günahtan korusun. O sevap, o nurdan elbise ona aşk olsun, muhabbet olsun, onu Allah yolunda yürütsün, ona kulluk yaptırsın, ona ya Rabbi seni seviyorum dedirsin. Allah yolunda fedakarlık yaptırsın, affetsin, mağfiret etsin, ikram etsin, ona hayır yaptırsın, Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etsin diyedir, ona güç ve kuvvet olsun diyedir. Ölmüşe okuyunca ne olur? Gider mi? Evet gider. Gider ama ne gider? Ona hediye etmiş oluyorsun. Allah kulların birbirine yaptığı hediyeyi kabul eder. İster dünyada yapsın, ister, yani dünyadakilere yapmış olsun, ister ahirete gitmiş olana yapmış olsun, hediye gider. Gider ama hediye ettiğimizin mutlaka imanını kurtarmış olması gerekir. Mümin olarak öbür tarafa gitmiş olması gerekir. Ölmeden evvel cennetle müjdelenmiş olması gerekir. Ona gider. Ne olarak gider? Evet. Her bir harfine eğer Allah on sevap veriyor ve bu nurdansa bunu ikram ediyor. Eğer zaten mümin olarak gitmişse bu ona evet, manevi olarak bir ikram. Ona bir sevinç olur. Ona bir muhabbet olur. Ama imanını kaybetmişse hiçbir şey gitmez. Buna beraber Kur'an sevap kitabı değildir. Resulullah Efendimiz kimseye böyle bir Kur'an'dan okuyup hediye etmemiştir. Sahabe öyle yapmamıştır. Ama duayı yapmıştır. Ölenin namazı kılınır. Ölmüş namazı kılıyorsan, bu ölmüş olan için duadır çünkü. Eğer müminlerin namazı kılınıyorsa, o zaman dua gidiyor demektir. Bu durumda ayetler de gidiyor demektir. Yaptığın bütün sevaplar gidiyor demektir. Ama söyledim, eğer imanını kurtarmışsa, yani bizim buradan gönderdiğimiz sevaplar imanı kurtarmamışsa onun imanı kurtarmaz. Eğer o cehennemlikse o cehennemden çıkmaz. Ama cennetlikse evet ona gider. Bunu böyle anlamak gerekir. Ama okuyanın, okutanın dikkat etmesi gereken yer neresidir? Evet, Kur'an okur, Kur'an onlara lanet eder. Okuduğunu bilmelidir. Gereğini yapmış olmalıdır ki onu hediye edebilsin. Bütün kardeşlerimize tavsiyemiz budur. Ölülerine bir şey mi göndermek istiyor? Gönderdiği her neyse onu bilmelidir. Gereğini yerine getirmiş olmasıdır. En uygun olan şey nedir? Fatiha'dır. Çünkü herkes Fatiha'yı biliyor. Anlamını da bilmelidir. Anlamının gereğini yerine getirmeye çalışmış olmalıdır ki onu gönderebilsin. Başka ayetleri okursa ne olur? Gereğini yapmamışsa Kur'an ona lanet eder. Zaten o sevap olarak gitmez. Bir de Kur'an'a lanet eder. Okuyana lanet eder. Okuturana lanet eder. Onun için en uygun olanı Fatiha'yı okuyup göndermesiydi. Buna beraber Fatiha'yı da evet 7 ayeti her birini tek tek anlamıyla evet iman edip anlamına iman edip gereğini de yapmış olması gerekir. İman etmiş olması gerekir. Allah'ın emrettiği gibi yapmış olması gerekir. Efendim bir iyi akşamlar hocam. Haram, helal ne demektir? Bir hakkını haram etse tutar mı? Diye sormuş efendim. Evet. Hal helal, haram ne demektir? Bir hakkını haram ederse evet ne olur? Helal, haram deyince onu önce her ne olursa olsun onu Allah'a göre anlamak gerekir. Allah'a göre. Helal haramın sınırını Allah çizmiştir. Allah'ın haram dediklerini haram diyoruz. Haram demediklerini haram diyemiyoruz, demiyoruz. Bu helal midir diye delil aranmaz. Haram olmadığı her ne varsa bu durumda helal sınıfındadır. Bununla beraber faydalı ya da zararlı denir. Allah onu da insanın aklına bırakmıştır. Tercihine bırakmıştır. Eğer zararlıysa dünyada fayda zararı vardır. Ahirette yok, Allah onun için hesap sormaz. Neden? Çünkü Allah haram kalmamış. Sınırı Allah çiziyor. Aynı şekilde biri, bir başkasının emeğini çalarsa ona zulmetmiş, Hakkını yemiş olur. Ama önce Allah'ın hakkı var. Önce Allah'ın hakkı var. Kulu yaratan Allah'tır. Dünyaya gönderen O'dur. Kendinden varlık veren, hayat veren Allah'tır. Rızkını veren Allah'tır. Önce kulun Allah'tan aldığı rızkı helal etmesi gerekir. Allah onu ne için yaratmış? Kendisine kul olsun diye, abd olsun diye halife olsun diye, onu temsil etsin diye, rahmetin içine girsin, rahmet olsun diye, dua olsun diye, güzellik olsun diye, güzel yapsın diye yaratmış. Eğer kul bu vasıfta değilse, onun yediği içtiği haramdır. Her neyi yerse yesin, neyi içerse içsin, evet, yediği içtiği haramdır. Aldığı nefes haramdır ona. Çünkü, evet, yaratılışın gayesine uymamış. Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşmiyor. Bunun için bir çabası, gayreti yoksa onun yediği, içtiği evet, haramdır. Hakkını vermediği için rızkı veren Allah'tır ve Allah ondan kulluk istiyor. O da bunu yapmıyor. Benim haram haram, helaldir dersin. Geçmez, haram. O ona evet zehir gibidir. Tabiri caizse hırkızlık yapıyor. Önce helali haramı böyle anlamak gerekir. Önce Allah'tan onu hak etmen gerekir. Birbirinin hakkını yerse, haram ederse ne olur? Haram ederse haram olur. Hakkını alır. Okuldan hakkını alır. Söyledim. Bir de öncelikli her şeyden önce Allah'ın hakkı var. Allah'ın hakkını ödemeyenler Evet, haram yiyor, haram içiyor. Aldığı nefes bile ona haramdır. Evet. Efendim bir izleyicimiz de haksızlık karşısında susmak ve haksızlığı yapmak gibidir der Peygamberimiz. Madem bu kadar savaş oluyor, bu kadar insanlar öldürülüyor, bebek ölüyor. Neden bir hoca dua etmiyor, bu konuyla ilgili konuşmuyor, halkın e, Kalkın buna çözüm bulalım demiyor. Mürşidime tabi olmuş ve onu çok seven biriyim. Ama bana bu soru sorulduğunda cevap veremedim. Ve çok zor geldi. Ben şimdi soru sorana ne cevap vereyim? Lütfen yardımcı olun. Hocam bu soruyu cevaplarsanız saygılarımla selamun aleyküm. Aleykümselam. Evet, neden kalkın, bu soruna bir çözüm bulalım demiyorlar. Ya da hocalar neden dua etmiyor? Bu işler dua ile olacak şeyler değil. Allah ayet keribe de buyurdu: Bir kavim kendini kendindekini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. Bu sadece bir hoca'nın ya da bir dua işi değildir bu. Kavimin ümmetin kendini değiştirmesi gerekir. Kendini değiştirirse Allah da onları değiştirir. Yani eğer ümmet Allah'a dönerse, iman ederse, Abdolmayı kabul ederse, Allah'ın emrini, hükmünü, kendisine yaptığı muameleyi boyun büküp Rabbim beni imtihanat tabi tutuyor, bana kazanma imkanı veriyor, benim doğru yapmam lazım, güzel yapmam lazım, rahmet olmam lazım derse, o zaman düzelir. Bizim bütün feryadımız budur. Kavim, ümmet tövbe etmeden, Allah'a dönmeden rahmet inmez. Allah rahmetini çekmiştir. Neden? Rahmeti hak etmiyoruz ondan. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Yeryüzündekiler birbirine eğer merhamet etmezse gökten rahmet inmez. Allah onlara rahmet etmez dedi. Bizim birbirimize rahmet etmemiz gerekir. Bu iş duayla olacak şey değildir. Ya da hadi şunu düzeltelim. Düzeltelim. Kime göre düzeltelim? Allah'a göre. Şöyle hesap etmek gerekir ki Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. Aşık olsun diye. O aşıklığını, ibanını ispatlasın diye imtihana tabi tutuyor. Evet. Yeryüzünde mülk benimdir diyor. Her ne gerekirse Allah peygamberiyle vahyetmiş ve peygamberini örnek olarak göstermiş. Bunun gibi. Bununla beraber olanlar gibi yapın demiş. Öyle yapıyor muyuz? Öyle yapmıyoruz. Yapmayınca ne olur? Allah rahmetini çekti yaparsak, tövbe eder, Allah'a dönersek ne olur? Rahmet iner. En azından yarısından fazlasının bunu yapması gerekir. Yarısından fazlası. Öyle ki rahmet insin. Allah rahmetini indirince, evet, karanlık, güneş doğduğunda nasıl aydınlanırsa, Allah da rahmetini indirince zulüm ortadan kalkar. Evet. Hak gelince batıl zahil olur. Batıl yok olur. Ama bunun için müminlerin hakta olduğunu iddia edenlerin hakkı getirmesi gerekir. Hakkı getirmeleri gerekir. Yoksa böyle hadi dua edelim, hadi bağıralım çağıralım bu yanlıştır diyelim. Yanlış bizde. Biz Rabbimizden yüz çevirmişiz. Bizim tövbe etmemiz lazım. İstiğfar etmemiz lazım. Allah'a dönmemiz lazım. Tevbe ettik ya Rabbi. Sana döndük ya Rabbi dememiz lazım. Birbirimizi tövbe etmeye, istiğfar etmeye, Allah'a kul olmaya davet etmemiz lazım. Biz kendimizi değiştirmedikçe içinde bulunduğumuz hal değişmez. Allah o hali değiştirmez buyurdu. Aynı şey nimet için de geçerlidir. Allah eğer nimet verirse, ikramda bulunursa, hürriyet verirse, bu durumda eğer onlar kendini değiştirmezse, Allah onlara verdiğini değiştirmez. Ama onlar kötü yola saparsa o nimete değişir. Hem iyi yönde böyle hem kötü yönde böyledir. Allah'a göre bu böyledir. Evet nasıl ki <gülüyor> peygamberler geldiğinde tek başınadırlar önce zulüm görürler sonra yavaş yavaş iman edenler olur onlar kendini değiştirir sonra Allah evet onlarla beraber rahmeti indirir. En büyük dua Kendimizi değiştirmektedir. Tövbe edip Allah'a dönmektedir. Birileri yapsın değil. Benim yapmam lazım. Benim önce kendim için rahmet olmam lazım. Bu zulümden, bu karanlıktan benim kurtulmam lazım. Benim hakta olmam lazım dememiz lazım. Eğer söyledikse, Rabbimize dönüp tövbe ettikse, istiğfar ettiysek, rahmet olmaya çalıştırsa önce kendimize, sonra etrafımızdakilere, sonra rahmeti isteyip dua olduysa, güzel yapmaya çalıştıysak Allah da bizim için güzelliği indirir. Rahmetini indirir. affını mağfiretini indirir. Affeder, mağfiret eder. Evet. Zulüm ortadan kalkar. Yoksa bu mümkün değildir. Bütün dünya bir arada gelse Allah rahmetini indirmedikçe hiç kimse bir şey yapamaz. Nasıl ki yağmur yağmadığında önce yağmur duasına çıkılır. Çıkılmadan önce Yağmur, yağmur duasına, yağmura Allah rahmet diyor. Önce ne yapılması gerekir? Önce tövbe ve istiğfar edilmesi gerekir. Yağmura çıkacak olanların. Eğer tövbe istiğfar etmezse yağmur yağmıyor. Yani rahmet inmiyor. Evet, kuraklık olmuştur, açlık olmuştur, felaket olmuştur. İnsanlar açlıktan ölüyor, çocuklar açlıktan ölüyor. Rahmet inmiyor. Büyükler Günahkarlar tövbe edince rahmet iner. Evet, tövbe etmemiz lazım, istiğfar etmemiz lazım, Allah'a dönmemiz lazım ki rahmet insin. Herkes biliyor, dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Allah insanı kendisine kul olsun diye yaratmış, her şeyi onun hizmetine vermiş, o da başka tarafa dönmüş. Rahmet iner mi? İnmez. Sorunumuz budur. Ana sorundur bu. Sorunun temelidir, özüdür, hakikatidir. Özden, hakikatten, temelinden sorunu çözmedikçe sorun çözülmez. Hiç kimse bir şey yapamaz. Her bir kula, her bir mümine iş düşüyor. Allah'a dönmek, tövbe etmek, kulluğunu bilmek, Allah'a itiraz etmemek, Allah'a şirk koşmamaktır bu. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun sevgili pirim. Allah'ın vecihini her yerde görmek ile Allah'ın cemalini görmek arasındaki fark nedir? Evet. Kul hayatı yaşarken bir mürşidi kemale tabi olup yolculuk yaparken yaşadığı haller farklıdır. Genel olanlar farklıdır. Bir yolun başı, bir de sonu vardır. Yolu yürü, yürümeyenler Asla sonuna varamaz. Yola girdiğinde, yürümeye başladığında Allah'ın ayetleri tecelli eder. Gönüle tecelli eder, o ayetlere iman eder. Gönüle tecelli etmedikçe ayetler iman edilmiş olmaz. Akıl da onu anlamış olur, bilgi sahibi olmuş olur yani. Ayetler gönüle inince ona iman eder, onu sever. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır. Önce bunu anlar. Sonra o anladığı şekilde bakar. Ne yana dönersen dön, Allah'ın tecellisi oradadır. İsimlerin tecellisi oradadır. Hangi olay, hangi mesele olursa olsun, evet, orada Allah'ın tecellisi bir muradi vardır. Kulun Rabbini tanıması gerekir. İsimlerinden tanıması gerekir ki o Rahman ve Rahim'dir. O Hayr'dir. O Kerim'dir. O Ekrem'dir. O Vehhab'dır. O Afudur. Mutlaka güzelliği tecelli ediyor kulları için. Evet, bunu böyle gördüğünde ne yana dönerse dönsün Allah'ın bir isminin tecellisini görür. Allah'ın isimlerin tecellisi zatıyla beraber tecelli ediyor çünkü. Orada Allah'ın muamelesi var. Bu ne yana dönersen dön Allah'ın orada oradadır. Ayetinin tecellisidir. Kul, böyle bakmaya çalışınca, bu onda imana dönüşür. Onu görmeye başlar. Çünkü bakıyor. Biri bir yere bakmayana kadar onu göremez. Görmek için önce bakmak gerekiyor. Bu bakıştır. Böyle bakınca yavaş yavaş görmeye başlar ki perde aralanır oradan. Perde ar aralanır derken önce onu anlar. Sonra sonra perde aralanır ve onu seyreder. Ama Allah'ın cemalini müşahede başkaydı. Bu yolculuk devam ediyor. Evet. Yolculuk sona vardığında ya da itminana vardığında itminandan sonra Allah'ın cemalini müşahede başkaydı. İsimlerini, isimlerinin tecellisini müşahede etmek, şahit olmak başka. Bu şehadettir. Bu eşhedü en la ilahe illallah di. Kulun, ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Güç sahibi O'dur, kudret sahibi O'dur, odur. azamet sahibi O'dur, mülkün sahibi O'dur ve her anda muamele yapan O'dur. Eşhedü en la ilahe illallah. Yolculuk daha yeni başladı. Uslat yolculuğu Allah'ın cemalini müşahede için yolculuk daha o zaman yeni başlar. Biri bunu görmedikçe, bunu anlamadıkça. Şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor deyip o fiilleri sadece kula verdikçe yolculuğu yapamaz. Çünkü daha şehadet etmemiştir. Allah'ın vahidliğine, vahdaniyetine şahitlik yapmamıştır. Bu şehadet olmadan da kul mümin olmaz. İmanı laftadır. Ne söylediğini bilmeden, şehadet ettiğini zannediyor. Aynı şekilde, La ilahe illallah demek de aynı manaya gelir, aynısidir. Evet, Allah'tan başka güç sahibi yok, kudret sahibi yok, takdir eden biri yok, hüküm veren biri yok, muamele eden biri yok. Rabbim bana muamele ediyor, bana muamelede ediyor ve ben birebir Rabbimle muhatapım demeyene kadar şahadet etmiş ya da tevhid kelimesini la ilahe illallah demiş olmaz. Evet, Allah'ın cemalini müşahade miraj demektir. Mirajdaki şahadettir. Evet, namazı ne zaman miraj olduysa Allah'ın cemalini o zaman müşahade eder ki bu manevi şahadetti. Bu ruhun şahadetiydi. Bunun içinde söyledim. Allah'ın cemali cennette müşahade edilir. Cennette. Ne zaman gönül cennete döndüyse evet Allah oraya tecelli eder. Onun gönlüne tecelli ediyor. Yere göğe sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım demek bu demektir. Oraya tecelli ediyor. Kim şahittir? Kim şahit olur? Allah'ın nefreti ruh şahit olur. Allah'tan olan Allah'a şahit olma gücüne sahiptir. Yoksa baş gözü değildir. Bu bir görmek değildir. Rabbini seven Rabbini, Rabbinin cemalini ister ve sever. Hayatını bunun için yaşar. Aşık, maşrukunu görmek ister. Görmeden duramaz, görmeden dayanamaz. Görünceye kadar feryat eder. Öyle vurmuştu ayet-i kerimede, ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde sema ederler. Evet daha önce buna şahit olmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" dediğinde evet bütün insanlar ne demişti? Kalu bela şehidna. Evet ya Rabbi şahit olduk. O aşkı üzerinde bütün şiddetiyle taşıyor ve Rabbini istiyor. Feryat ediyor bunun için. Bize düşen aşkı maşukuyla buluşturmak. Allah'ın cemalini müşahede, şahadet bu demek. O zaman gerçek manadaki şahadet olur. Evet. Efendim Adıyaman'dan İsmail, hayırlı akşamlar değerli hocam. Bütün söyledikleriniz aklıma ve yüreğime hitap ediyor. Sizde huzur buluyorum ama geçmişte başka mürşide bağlanmıştım sizden çok fazla feyiz alabiliyorum. Allah'ın izniyle ne yapmalıyım hocam? Size bağlanmam sorun olur mu? Sizinleyken çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun. Dua edimize inşallah demiş. Allah razı olsun. Bütün mesele birbirimizden istifade etmektir. Allah ayet-i kerimede hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Beraber. Kimin de Allah'ın ipine sarılabiliyorsak Allah'ın vahyini öğrenebiliyorsak, hikmeti öğrenebiliyorsak, nefsimizi temizleyip tezkiye edebiliyor, muhabbet alabiliyorsak, evet, bize düşen onunla beraber olmaktır. Söyledim, bütün kardeşlerimiz için de bu böyledir. Kim nerede kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Hiç kimse ona şuraya git ya da buraya gitme deme hakkına sahip değildir. Bunu söylemek evet, büyük bir zulümdür. Karşımızdaki insana büyük bir saygısızlıktır. Onun aklına saygısızlık, onun gönlüne saygısızlıktır. Sen bilmezsin, ben bilirim demektir bu. Oysa ki bilen Allah'tır ve Allah kendine davet ediyor. Beraber sarılın dedi. Kiminle beraber sarılabiliyorsan onunla sarılman gerekir. Bu konuda başka hesapları olan, Allah'ın rızasından evet, başka bir hesabi olanlar ne der? Bir yere gidemezsin. Tabi oldun, niye senin babanın kölesidir o? Yakıştı mı şimdi bu? Bir kula yakışıyor mu bu böyle söylemek? O Rabbini nerede sevebiliyorsa, nerede öğrenebiliyorsa, Allah'ın ipine, vahile nerede sarılabiliyorsa onun yeri orasıdır. Sana düşen kardeşine yardım etmektir sadece. Mücidi anlamayınca onun ne yaptığını da bilmiyor, ne yapması gerektiğini de bilmiyor. Ondan bir şey uyumuyor, bir şey bekliyor. Bize uyanlar. Hepsi kul olsa, biz kulluğumuzu yapmadıkça kul olmuş olmuyoruz. Hepsi çabasını, gayretini sarf etse, biz çabamızı, gayretimizi sarf etmedikçe hiçbir şey kazanamayız. Hepsi ibadet yapsa, biz yapmasak biz bir şey kazanamayız. Herkes için bu böyledir. Yani o çok oldu, kalabalık oldu diye sen bir şey mi kazanıyorsun? Hayır. Evet, yani orada durdurmak ona zulümdür. Yarın kıyamet günü, o bunun hesabını sorar. Neden bana müsaade etmedin? Neden beni korkuttun bununla? Evet, herkesin Rabbi Allah'tır. Rabbi onu istiyor. O nerede ona yaklaşabiliyorsa, yakın olabiliyorsa, yakınlık muhabbetlidir. Nereden muhabbet alabiliyorsa, nereden Rabbini tanıyabiliyorsa, kulluğunu yapabiliyorsa, öğrenebiliyorsa yeri orasıdır. Her cemaate düşen de kardeşlerine yardım etmektir. Nerede kim güzel bir şey yapıyorsa bize düşen onlara yardım edip onlarla beraber onların kazandığından kazanmaya çalışmaktır. Başka değil. Sadece biz doğru yapıyoruz, bize gelin demek yanlıştı. Evet, söyledim. Kimler kazanabiliyorsa yeri orasıdır. Evet. Efendim Ankara'dan Koray Efendim bir de hocam geçen gün kalktım yarı uyanığım. Rüya falan değil. Çoğu günler böyle oluyor. Geçen gün El Kahhar ismiyle es ismini zikrediyordum. Yarı uyanıktım. Bilinçsiz. Daha önce hiç okumadığım isimlerdi. Hocam bunun ilmi nedir? Sabah kadar bu şekilde devam etti. Sabah da buna er rızak ismi uyandığımda zikir halindeydim. Bu üç, bu üç isim demiş efendim. Uyanırken herhangi bir ismi zikrederek uyanıyorsak veya bir ayet oku, okuyup öyle uyanıyorsak uyandığımızda evet, gönlümüzün okuduğunu evet, görüyor, bunu işitiyorsak okuyan gönüldür. Okuyan Allah'ın nefettiği ruhtur. Evet. Oradan gönüle geliyor. Niye okuyor onu? İhtiyacı var. İhtiyaç. Manevi ihtiyaç vardır. Evet, Allah'ı zikir, ibadetler, Allah'ın ayetleri ruha, gönüle gıdadır. O gıdaya ihtiyacı var ve onu okuyor. İradesizdir bu. Kul uyanıyor ki evet içinde biri onu okuyor. Ona ihtiyacı var demektir. Ona devam etmesi gerekir. Her bir ismin, her bir ayetin farklı farklı manası vardır ki, evet, Allah'ın kahar ismi kahreden, nefsi kahreden, nefsi terbiye eden, teskiye eden, kulu varlığından kurtaran, o kul o zaman ne demiş oluyor? Gönül bunu zikrediyorsa, Ya Rabbi beni kurtar, beni nefsimden kurtar diyor. Benim gücümün yetmediği yerde, sen bana yardım et ve nefsi kahret diyor. Aynı şekilde, beni koru, beni muhafaza et, beni sert et, beni ört, yanlışımı ört, günahımı ört, temizle ört. Allah'ın rızık ismi, evet rızık veren demektir, bir de rızık istiyor, manevi rızık, zahiri değildir, manevi rızık, manevi ikramı istiyor. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Evet. Efendim sen olursa bir soru, efendim. Buyurun. Bir mesajdan da olursa. Efendim Samsun'dan Emre, Orhan, Tuncay, Samsun'dan, evlatlarınızdan selam var. Allah sizden razı olsun. Size ve yolunuza kurban olalım. Allah bizi dünyada ve ahirette bir ve beraber eylesin. Sizleri çok seviyoruz efendim. Allah razı olsun. Samsun'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah razı olsun kardeşlerimizle. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.